Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabb'ü olan Allahu Teala'yadır Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz hicretinin 8. yılında 10.000 kişilik ordusuyla Mekke'ye giriyordu. Mekke'yi mükerremeyi fethediyordu. Muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye giriyordu. Mekke ki 13 yıl müminlere nice işkenceler, nice baskılar uygulamıştı. Şimdi Mekke İslam'ın kalbi olacaktı. İhtişamlı bir orduyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giriyordu. Devesinin üzerinde Mekke'ye girerken mübarek başını secde eder bir hal içinde devenin yelelerine kadar eğiyordu. O bir kuldu. Tam bir kul olarak hareket ediyordu. Güç ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu derinden biliyordu. Mekke'yi fethederken bu fethin Allah'ın inayetiyle Yardımıyla Olduğunu Fethin Gerçek Sahibinin Rahman-ı Rahim Olduğunu Çok iyi Biliyordu Bedir ilk Zaferdi Büyük Bir Zaferdi Bu Fethin Sahibi Rabbi Rahimdi Alimran Suresinin 126. Ayetinde Allah Bunu Size Sırf Müjde Olsun Ve Kalpleriniz Bununla Yatışsın Diye Yaptı Yardım Ve Zafer Ancak Aziz Ve Hakim Olan Allah katındandır. Enfal suresinin 10. ayeti kerimesinde ise Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki allah Teala azizdir, hakimdir buyuruluyor. Ayeti kerimeler müminlere hakikati öğretiyordu. Onların şuurlarını o büyük mana ile yoğuruyordu. Müminler sadece Allah-u Teala'ya güvenmeyi ve işlerini O'na emanet etmeyi öğrenmişlerdi. Zafer kesinlikle ve sadece Allah'tandır. Melekler ve başkalarından olamaz. Evet, Müslümanlar sebeplerini yerine getirmek zorundalar. Kendilerine düşen sorumlulukları en güzel bir şekilde gerçekleştirmek konumundadırlar. Ama müminler sebeplere dayanarak gururlanmak gibi bir garabete düşmemeli. Asıl gücün sebepler üstü, her şeye gücü yeten, kaderi mutlak olduğunu bilmelidirler. Sebepleri de sonuçlarda yaratanın Rabbi Rahim olduğunun bilinciyle hareket etmek gerekiyordu. Peygamber Efendimiz Bedir'de İslam ordusunun önündeyken yerden bir avuç toprak alıyor ve müşrik ordusunun üzerine atıyordu. Enfal suresinin o yedinci ayeti nazil oluyordu. Öyle buyuruluyordu. Savaşta onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah böyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. rahman Rahim, müminlere varlıklar aleminde tasarruf edenin, kaderi mutlak olan Rabbimiz olduğunu öğretiyordu. İman nuruyla bakan müminler sebepler perdesinde kala kalamazlardı. Sebeplere güç ve kuvve sahibi varlıklar diye bakamazlardı. Müminin "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil anlamını kendi nefsinde ve varlıklar aleminde temaşa ederdi. Güç ve kuvvet sahibi hakikatte yalnızca Allah'tır manasını kalbinde terennüm ederdi. İnsanın vicdanı hissederdi. İnsanın aklı selimi kavrardı Güzel bir toprağın bağrında yemişil güzel bir elma bahçesine girdiğinde Olgunlaşmış elmalardan birini koparıp yediğinde Hiçbir zaman elma ağacına teşekkür etme gereğini duymazdı Ağacı bağrında taşıyan toprağa şükran duyguları sunmazdı Zira insanın derin kavrayışı Bu elmanın oluşumunda ne ağacın ne de toprağın Asıl etken olmadığını çok net bilirdi Havasını, suyunu, ısısını, tadını, ortamını tam bir ahenk üzere, tam bir kıvam içine işte gerçekleştiren Rabbân-ı Var eden, varlıkların varlığını devam ettiren, her şeye gücü yeten Zat-ı Kerîm'di, Rabbi Rahîm'di.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 Onlara azap eder buyuruluyor. Ayetler yer yer kafir topluma ilişkin oluyordu. Ayetler küfür toplumuna dair manalar öğretiyordu. Ayetler zaman zaman müminlerin duyuş düşünüş ve hallerini ortaya koyuyordu. Enfal suresinin 26. ayetinde ''O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz.''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 İki ordunun Bedir'le karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir buyuruluyor. Bedir savaşının adını ayetlerde Yevmül Furkan diye görüyoruz. Furkan günü, ayrılık günü. İmanla küfrün, müminle müşriğin, müminlerle müşriklerin bütün boyutlarıyla ayrıldıkları gün olarak öğretiliyordu. Müminin duyuşu, düşünüşü, hareketleri, ahlakı ve genel olarak hayatı tamamen Allah merkezliydi. Kur'an'ın ve sünnetin inşa ettiği bir hayattı. Müşriğin, duyuşları, düşünüşleri, hareketleri ve yaşantısı ise nefsin arzuları, ideolojileri, güçlü bildiklerini takip etmeleri şeklinde seyrediyordu. Biri Rabbani iklimin insanı olmak için gayret ediyordu. Diğeri, Rabbinden müstahinî olduğunun, Vehm içerisinde bir anlayışla yaşıyordu Mümin toplumun bütün kurumları Bütün sosyal örgüleri inanç değerlerine göre oluşurdu oluşacaktı. Müşrik toplumunsa şirk mantığıyla oluşacaktı Bedir savaşı Furkan günüydü Hakıla batılın belirgin bir şekilde ayrıldığı gündü Hicaz-u Tevhide dayalı bir toplum oluşuyordu Bedir savaşında desten yazan bir toplumdu bu toplum adım adım yükseliyordu. Bir İslam medeniyeti oluşuyordu. Yeryüzünün en adil bir medeniyeti oluşuyordu. İnsanlığa insanca davranan bir medeniyet kuruluyordu. İnsanı asimile etmeyen, toplumları asimile etmeyen, toplumları sömürmeyen, yeraltı ve yeri kaynaklarına el koymayan asil bir medeniyet kuruluyordu. Bedir günü, bu büyük zafer günü medeniyetin kuruluş için kutlu yürüyüş başlıyordu. Kendine özgü bir toplum olarak kendi medeniyetini oluşturmak için kutlu yürüyüşü başlatıyordu. İslam, insanlığın gündemine yürüyordu. İnsanlığa varoluş sırrını berrak bir şekilde öğretecekti. Hayatın anlamsızlığını vurgulayan materyalizmin temelsizliğini insanlığa öğretecekti. Hayatın ve ölümün yüce bir gayesi olduğunu öğretecekti. Hristiyanlığın, Tevhidden teslise evrildiğini İnancı tam bir çıkmaza soktuğunu Kullara kulluğa mahkum ettiğini öğretecekti Ayette Ey ehli kitap Sizin ve bizim için eşit olan hakikate gelin Allah'a hiçbir şey ortak koşmayalım Rabbi bizi bırakıp da Bazımız bazılarımızı Rabler edinmesin Şayet tevhide gelmezseniz Bilesiniz ki bizler Müslümanlarız buyuruluyor Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu konumuna yükseltiyorlardı. Kilise ve din adamları Hazreti İsa ile bütünleşen varlıklar olarak görüyorlardı. Hazreti İsa ise Allah'ın bütün özelliklerini taşıyan ikinci ilah olarak algılıyorlardı. İnanç sistemleri tam anlamıyla şirkin karanlığına gömülmüştü. İslam Hristiyan dünyaya tevhid anlatacaktı. Onları arı duru bir inanç sistemine çağıracaktı. Yahudilerse kendilerini seçkin ırk olarak görüyorlardı. Seçilmiş insanlar diye algılıyorlardı. Diğer insanlar ikincil, üçülcül konumda varlıklardı ve Yahudilere hizmet konumundaydılar. İslam kullara kulluğun zillet olduğunu öğretiyordu. İnsan onurunun çiğnenmesi olarak görüyordu. Hiçbir insanın, hiçbir toplumun diğer insana ve topluma Yukarıdan bakmasını onaylamıyordu İnsan olarak bütün insanlar eşitti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler buyuruyordu Bedir bir destandı Bedir savaşı tarihin kırılma noktasıydı İnsanlığın yönünü Rabbi Rahim'e doğru çevirmesi için Yüksek bir gayretin başladığı bir dönemdi Artık İslam Kavimlere ulaşacaktı Toplumlara ulaşacaktı İmparatorluklara ulaşacaktı. Tevhidin gönderlere çekildiği bir dönemin başlangıcıydı. İnsanlık tarihinde İslam'ın insanlığa ulaştığı süratte hiçbir inanç ulaşamamıştı. Bu onun berrak inancından kaynaklanıyordu. Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam